Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz. Merhaba, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Telefonda bugün İngiltere'ye ve İzmir'e bağlanıyoruz. İki konuğum, iki ev sahibim diyelim. Bugün Eray Çaylı ve Hasan Cenk Dereli telefonda benimle birlikte. Merhaba herkese. Merhaba. Merhabalar Yağmur ve Cenk. Sizinle birlikte olmak her zaman çok güzel. Üçümüzün birlikte olması daha da güzel bugün. Bildiğiniz üzere mimarlıkta farklı araştırma halleri üzerine 5 programlık bir seri gerçekleştirdik. Hasan Cenkdereli ve Eray Çaylı kendi deneyimlerini, çizgi dışındaki araştırma hallerini, çizginin çeperindeki araştırma hallerini paylaşan bu serideki konuklarımızdı. Evren Uzer, Sevgi Türkkan, Yel Akön bu serideki diğer konuklarımızdı. Özellikle sevgili ile Eray Çaylı'dan gelen bir teklif üzerine de biz bu programı yapmak istedik. Hani malumunuz biz farklı araştırma hallerini akademinin içinde, dışında, çeperindeki programlarda konuşuyoruz kendi deneyimlerimiz üzerinden. Dinleyicilerden sorular gelecek olursa bunları da hani birlikte tartışacağımız bir program yapalım diye. Tabii ki programa da sevgili ikinci ev sahibim Hasan Cenklereli ile birlikte başladığımız için üçümüz gelen soruları böyle bir programda konuşalım kendi deneyimlerimiz üzerinden dedik. Bu güzel fikir ve şu anda burada olduğunuz için de herkese Teşekkür ediyorum belki böylece bu seriye de bir süre ara vermiş oluruz ama epey iyi geri dönüşler de aldık teşekkürler sevgili dinleyicileri de bize yazan ulaşan hani ne yapsam yolumu kaybettim gibi hissederken bu farklı sesleri farklı deneyimleri dinlemek çok iyi geldi gibi bize de bu yorumları dinlemek iyi geldi o yüzden teşekkür ediyoruz sevgili konuklarım da buradayken ben gelen soruları da yöneltmeye başlayayım eğer dilerseniz. Mesela şu konuşma hepimiz biliriz. Tekrardan seçebilsen ne okumak isterdin? Kendi kendime de şöyle bir cevap geliştirdim. Mimarlık ama mimar olmak için değil diyor. Ve şundan bahsediyor. Hani doktora mı yapsam gibi düşünürken gerçekten doktora isteyip istemediğimizi hangi yöntemlerle, hangi konularda bilgilenerek daha gerçekçi bir şekilde anlamaya çalışabiliriz diye bir soru var. Siz gerçekten doktora isteyip istemediğinizi nasıl anlamıştınız mesela? <gülüyor> Bence eray başlasın bunu. <gülüyor> cevap vermeye <gülüyor> benim hikayem aslında e, çok basit e, Çünkü hani burada hatırlatmak gerekirse ben e, aslında pratik e, olarak mimarlığın içerisinde olan birisi değilim evet. e, ve e, okurken de zaten mimarlık da okumadım e, tasarım okudum. endüstriyel ürün tasarımı işte e, Aslında e, okurken de e, orada en çok ilgimi çeken konular hep e, tarih ve kuram dersleriydi e, açıkçası çok erken e, bir vakitte hani şeyin kararını vermiştim. Ben e, gerçekten e, daha çok e, mimarlığı, e, tasarımı, e, yapılı çevreyi, e, toplumu anlamanın bir e, mecrası ve toplumu yönlendirmenin de aynı zamanda e, bir mecrası olarak e, hani anlamayı galiba e, daha fazla yani seviyordum açıkçası bunu anladım ve buna daha yatkındım. Ee, ve çok aslında erken sayılabilecek bir tarihte de e, yazı yazmaya başladım. E, Radikal e, Gazetesi'nin tasarım eki vardı. E, buradan e, dönemin o dönem e, bu eki çıkartan ekibin başında olan e, Umut kartında e, e, kulaklarını çınlatalım. Kendisinin hani, daveti üzerine aslında e, yazı yazmaya başlamıştım. Ve yani gerçekten de... E, bu konuya yani yat, bu daha doğrusu pratiğe, yazı yazma, okuma pratiğine yatkın olduğumun fark ettiğinden aslında her ne kadar tasarımcı olarak çok kısa bir süre de olsa çalışmış olsam da hani bir ne diyeyim ona da bir şans verdim <gülüyor> ama olmadı. Yani bir sürü hani kendimi onun içinde göremedim o pratik hayatın. Ve o nedenle aslında çok yakın bir zamanda şeyi fark ettim. Yani ben gerçekten hani yazı yazıyorum, okuyorum. Tabii ki mimarlık, tasarım, yapılı çevre genel anlamıyla ölçekler arası. Hani kent e, bu e, meseleleri e, düşünmeyi seviyorum ama ben yazı ve okuma üzerinden kendimi gerçekleştireceğim hı hı. hani diye karar vermiştim ve e, bunun da hani şeyi e, tabii ki birkaç e, e, gidebileceği yön var istikamet var e, e, ama en tanımlısı, diyeyim en yapılandırılmışı bir akademik hani e, hikaye e, ve istikamet olduğundan doktora yapmaya karar vermiştim ve doktoramı da tabii bu alanda yaptım yani mimarlık tarihi ve teorisi e, programında yaptım. Aslında benim için e, bu kadar basitti. Benim de aslında benzer hikayem var. Neredeyse 30 yaşında yüksek lisansa başlamam. Öncesinde de çok uzun bir süre ben de gazetelere, dergilere yazıp işte bir mimarlık dergisinde editörlük yapıp ben de sana çok benzer bir yola girdim. Cenk'inki biraz daha farklı benim bildiğim ama paylaşmak ister misin? Ee, yani e, ben bir yandan okulu çok sevip orta vakit geçiren bir insan olduğum için o ortamın içinde kalmak gibi bir... E, işte en bir niyetim de vardı ama bir yandan da böyle dışarıdan sen üniversitede kal. E, özellikle aile tarafından gelen bilmiyorum bu konuları konuşmak doğru mu ama. E, hani sen üniversitede kal koca ol falan gibi. Benim babam istemiş üniversitede kalmayı da e, olmamış o zamanın e, koşulları dolayısıyla. Bir yandan da o telkin dolayısıyla bu duruma biraz mesafeli bakıyordum. Yani o telkin bende e, daha motive edici bir şekilde değil. Tam tersi olarak aslında e, zuhur ediyordu. Ee, o yüzden hani e, doktora yapmayı e, doğrudan um, bir üniversite kurumunun içerisinde bulunmak olarak algılayanlar için şunu da söyleyebilirim ki benim durumumda e, özellikle doktoranın zorunlu derslerinin bitmesinden sonra benim aldığım bir kararla durum daha farklı bir yere doğru gitti. E, ben üniversitedeki araştırma görevliliğinden istifa edip doktora devam ettim. E, çünkü bir yandan hani e, araştırma görevlisi pozisyonu bir mesleğe de dönüşebiliyor. Daha doğrusu araştırma bir meslek ve onunla beraber yaptığın araştırmayı yayınlama bir kariyere dönüşerek bir çeşitli olarak ilerliyorsun. Eğer kurumun içerisinde kurumlara bağlı yapıyorsan e, doktora çalışmanı ama esas mesele araştırmaysa e, o kurum tarafından istihdam edilmeden de e, onu yapabiliyorsun. Ben öyle bir e, tarafına doğru devam ettim. Ama Türkiye şartlarında ben tabii benim hepsi öyle geçtiği için Türkiye şartlarında askerlik gibi şeylerin de <gülüyor> bu kararlarda etkileyici olduğunu e, yatsıyamayacağım ama e, ben de zaten ya ben bir binanın daha dünyaya gerekli olduğuna inanmayan mimarlardan olduğum için e, kendi pratiğimin e, tarifi ne olur ve eylemleri ne olur diye düşünürken de işte araştırma e, yazma ya da aslında e, süzdüklerini mimarlık, mimari proje olmayan ya da bina olmayan şekillerde e, ortamları ya da eylemleri dönüştürme üzerine de tabii yani işte araştırıp okuyup ettikten sonra yönlendiğim için e, araştırma görevliğinden istifa ettikten sonra konu alanımda olan aslında İzmir'e gelip İzmir'de e, yaptığım şeyleri yapmaya başladım. O anlamda da e, şeyi aslında birbirinden tam ayıramıyorum ben. Ben mesela yaptığım araştırma üzerine yayın da çok fazla üretmedim açıkçası. Çünkü yayını yani kendi yazdığım yazılar hariç e, akademik alanda e, çok fazla yayın da yapmadım ama şehirde araştırmasını yaptığım şeyin provokasyonlarını ve ortam yaratmalarını devam ettim mesela. O anlamda benim kendi araştırmaya da doktora çalışmamın e, bana sağlamış olduğu veri, network e, ve çıkarımları aslında eylemlere dönüştürerek e, devam ettim. E, yani benim izlediğim yoldaki o farklılık oydu. Doktora yapmaya ise e, karar verişim aslında daha böyle kişisel şeyler. Çünkü yüksek lisansındaydım. E, araştırma görevlisiydim. E, orada olmayı seviyordum. E, okulun fiziksel ortamını, o dönemki İstanbul'u ve okul ortamının bağlantılarını da seviyordum. O biraz böyle hani devam, neden devam etmeyim ki gibi bir şey olarak yani karar olarak aslında biraz sürecin devamında verilmiş bir karardı benim açımdan. Evet bir yandan da araştırma görevlisi pozisyonundan ayrılarak doktoranı bitirdiğinden daha önceki programlarda da bahsetmiştin. Hani bununla ilgili de bir soru var hani bu burs Hı -hı. meselesi ya da kişinin kendi hayatını sürdürmesi meselesi maalesef başka birçok meselenin önüne geçiyor okulların kendi bütçeleri dışında gözümüzün önünde olması gereken başka nasıl imkanlar var diye hani belki tekrar sana sorarak başlayabilirim sonrasında bunun Hı -hı. kör noktalarına ve uluslararası bu A ile kendi programımızda da değinmiştik oradan belki hani Eray'a bu kısmını sorabilirim ee, yani insanın kendini daha doğrusu e Şöyle nasıl diyeyim bunu hızlı bir şekilde, insan hayatını zaten fonlamak zorunda sürekli. <gülüyor> yani evet. aslında e, bütün gelir kaynaklarını hayatı fonlamanı bir yöntem olarak da düşünebilir kişi. E, araştırma projeleri bunlardan, yani araştırma projeleri için sağlanan fonlar e, bunun için bir e, konforlu ama aynı zamanda yükümlülükleri oldukça sıkı ve zorlu süreçlerde zorlu e, kaynaklar olabilirler. Onun verdiği şey şu, e, odaklandığın şeyi yaparak e, yapmaya devam ederek, onun üzerine araştırma yaparak aslında kendini e, hayatını e, devam ettirmenin işte gelirlerini elde ediyorsun o şekilde. Onun tabii getirdiği başka e, fonlamış şeyler de var. Belki A olabilir. Yani eğer bir fellowship aldıysan e, bir araştırma buktuğu, e, aldıysan onun beraberinde getirdiği network ya da, ya da çeşitli imkanlara da aslında dahil olmuş oluyorsun. Ee, ama bunun daha zorlusu da var. İşte eğer bir öğretim pozisyonunda varsa o zaman aslında araştırma zamanının bir kısmını e, o e, öğretme yükümlülüğüyle ilgili e, geçirmek zorunda kalıyorsun. E, yani bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Bir de başka bir versiyon da var. O da e, gerçekten bambaşka şeyler yaparak hayatını fonlayıp ee, ama yaptığın şeylerin e, yanında da ya da yaptığın şeylerle beraber de e, araştırma sürecini devam ettiriyorsun. Benim özelimde e, ben TÜBİTAK bursiyeriydim doktora çalışması sırasında da e, o yüzden araştırma görevinden ayrıldıktan sonra bir süre e, TÜBİTAK bursiyeri olmanın avantajlarını yaşadım ama daha sonrasında da e, yani bir şirket kurdum. Öyle olunca o burs da zaten e, belli bir seviyeye düşüyor. O yüzden aslında e, yaptığım işleri aynı zamanda kend, yani uğraştığım şeyler hem konumla alakalı olduğu için hem kendi içerisinde bir kısım gelirler üretebildiği için e, olayın kendisi içerisinde bazı gelirler elde ettim ben. Buna asimetrik e, gelir elde etmek diyorum <gülüyor> ben. Yani nerede sıkışmış bir meblağ varsa onu çıkarabilmek için... <gülüyor> E, uğraşmak zorunda kaldım açıkçası. Yani zorunda da kaldım gerçekten. E, bir yandan bazen de hani kendiliğinden olan şeyler de e, oldu. Ama çoklu gelir elde etmek e, gerekiyor e, benim konumumda. Bu aynı zamanda dağılmayı da çok kolaylıkla beraberinde getiriyor ama e, o konuda da dikkatli de olmak gerek. Çünkü her e, sert edilen çaba aslında e, geçen günleri değil ömürden geçen anları da anlatıyor. Aynı zamanda odanızdan da vakit ayırıp başka şeyle ilgilenin. Evet bu arada Jenkins bu karakter özelliğine hep imrenmişimdir. Dolayısıyla senin kendi araştırma ve akademik kariyer deneyimini sonrasındaki ilerleyişini anlatman çok kıymetli diye düşünüyorum bu bağlamda. Bu arada bir soruya da aslında cevap vermiş oldun yine bu cevabında. Hem çalışıp hem doktora yapmaktan söz edilebilir mi? Ya da mimarlıkta pratiği ve araştırmayı birleştiren bir doktora yapısı var mı gibi. Aslında bu bir üniversite ya da doktora yapısı değil. Sizin kendi çalışmanıza göre kendi alanınızda yarattığınız bir durum oluyor. Jenkins'in de anlattıklarından bunu çıkarıyorum. Sevgili Eray sen de daha önce yaptığımız programda özellikle kontrat gibi ya da bu işin fonlanması gibi karanlık noktalara... Esas enerjinizin büyük bir kısmını kanalize etmeniz gereken noktalardan da söz etmiştin. Belki bu noktada ben sözü sana verebilirim. Ee, peki e, benim doktora üzerinden konuşacaksak şöyle oldu. Yani öncelikle şunu, şunu diyerek başlayayım. E, hani doktora yapmak çok e, tabii ki maddi olarak e, hani külfeti beraberinde getiren bir şey ama doktora başvurmak e, paralı değil. Yani daha doğrusu Amerika'da bazı yerlerde böyleymiş galiba. Onu, o şehri düşürerek. E, <gülüyor> Devam edeyim ama İngiltere'de benim doktor yaptığım yerde değildi. Yani kimse e, bir para istemiyor başvuru yapmak için. Ve ben şunun e, önemine inanıyorum. Girişimde bulunmak, başvuru yapmak e, sonunda hiçbir şey çıkmasa bile e, veya başvuru kabul edilip son e, bulunamasa bile e, en azından o sürecin yaşanmış olması, deneyimlenmiş olması nedeniyle önemli. Çünkü e, o süreç zarfında e, türlü kişilerle tanışıyorsunuz. E-mail e üzerinden de olsa. Ee, gerçekten yani akademisyenlerle tanışma imkanımız oluyor ve yani bu değerli bir deneyim. Onu bir söyleyerek başlayayım. Yani herkesi ben e, girişim yapmakta, bu konu üzerine e, e, düşünmekte ve e, hani eyleme geçmekte e, hani yüreklendirmeye çalışıyorum böylece. Benim hikayem şöyleydi. Ben İsveç'te e, yüksek lisans yaptığımda şöyle bir yani bu şans denilebilir belki buna. E, mezun olurken e, en iyi bitirme projesi ödülü aldım ve bu epey yüklü miktarda hmm. bir parayı bana yani ve garip bir şekilde mezun olurken hani verdiler. Ve ben e, o dönem işte az önce dediğim gibi doktoraya hali hazırda ötesini belisini düşünmeden başvurmuştum. E, yani bu doktorayı yapabilir miyim? Bu e, maddi külfetin altına girebilir miyim? Giremez miyim? Emin olmadan başvurmuştum. Ve e, işte akademisyenlerle iletişim geçmiştim vesaire. Ve kabul almıştım birkaç yerden. Ee, yani şöyle aslında enteresan bir spekülasyon yapabiliriz. Belki doktora da çünkü ka doktordan kabul aldığım yüksek lisans yaptığım e, Kunstfak adlı okulda İsveç'te Svekoy'de duyulmuştu ve belki doktordan kabul aldığım için bana e, en iyi bitirme projesi ödülünü vermişti olabilirler. Çünkü hmm. ben yani bitirme bitirme projemin hani en iyi proje olduğunu düşünmüyorum açıkçası <gülüyor> okuldaki. E, yani böyle bir enteresan bir durum var. Hani yumurta mı tavuktan çıktı, tavuk mu yumurtadan? E, bilinmeyen bir durum ama sonuçta e, ben e, kucağımda yüklü bir miktarla mezun oldum oradan ve bu bana şunu verdi şu şansı verdi ben evet bu doktoraya başlıyorum yani aslında bir burs gibi oldu ve ben buna başlıyorum e, biraz da tabii ki birikmiş param vardı ama e, gerçekten çoğunluğu o ki aldığım ödülden geldi e, dedim ki hani ilk seneyi bu, çık e, bu miktar çıkartır e, en kötü ihtimalle devamını getiremesem de e, e, İngiltere'de şöyle bir opsiyon var. Doktoranın ilk senesini okuduktan sonra size M.Phil denilen yani felsefe masterı denilen diplomayı veriyorlar. E, doktoranın devamını getiremeseniz de. Dedim ki en kötü ben bu ilk seneyi okurum ve buradan bir hani, yine bir diplomayla ayrılmış olurum diye başladım. Ve ondan sonra açıkçası e, Londra'ya taşındıktan sonra ders vermeye başladım. Ve yanı sıra e, yine burada e, okuldan, okulun kendisinden burs aldım yıllık e, olarak. ...onun haricinde e, İstanbul'da işte biliyoruz SALT e, var... ...SALT'tan bir burs aldım... E, ...onun haricinde Almanya'da DAAD diye bir kuruluş var... ...oradan bir burs aldım çünkü araştırmanın kısmı Almanya'daydı falan... ...yani biraz böyle kervanın yolda düzüldüğü bir e, hikayeye evrildi... ...bu her zaman böyle olmayabiliyor... ...ben de evet biraz belki şans faktörü devreye girmiştir... ...ama işte şans deyip geçmeyeceksek şu devreye girdi... ...yine başta söylediğime döneceğim hani e, bir e, bir eylemde bulunmak, e, bir girişimde bulunmak. E, hani şey yapmamak. Ya burs zaten bulamam ben. E, hani zaten bu işe hiç ben girmeyeyim. Hani beni aşağılar demektense işte o girişimde bulunmak. Yani en kötü ihtimalle insan tanımış olur oluyor e, kişi. E, ve en kötü ihtimalle e, bir e, şeyin usulüyle haşır neşir olmuş oluyor. Yani doktoraya nasıl başvurulur? Konu nasıl seçilir? Yani en kötü makale okumuş, kitap okumuş olur. Hani ilgilendiği konu üzerine. Doktor başvurusuna dururken. Ee, böyle böyle cevap veriyorum. Evet, bu dediğinle ilgili de bir yorum var aslında. Tüm katılımcılarda dikkat çeken, ortak olarak üzerinde konuştukları konu insan ve bilgi ağı diye. Özellikle hani ikinizin de diğer katılımcıların da programlarda hep vurguladığı bütün bu akademi içinde, doktora dahilinde ya da akademi dışında bağımsız olarak yapılan tüm bu araştırmaların bir insan ve bilgi ağı bünyesinde ve onu geliştirmek ...beliştirmek üzere yapılıyor oldu Bu da önemli. Bununla ilgili belki sevgili Eray... ...hani seninle devam edersen şunu da sorabilirim. Hani bu doktoranın sadece bilindik... ...bir güvenli alan olduğu meselesi değil de... ...beraberinde getirdikleriyle birlikte... ...bunu istediğimizin nasıl farkına varabiliriz? Yani ne size tamam... Eğer bunlar evetse senin için iyi bir yol olabilir, dedirtebilir diye bir soru var. Mesela bununla ilgili bunun tam tersi şu soruyu da belki sorabilirim. İyi bir doktora öğrencisi ya da imrenilen doktora profili nedir diye de uzmanlık sorusu var. Belki hani ikinizden de bu sorunun cevabını sorabilirim. Şimdi benim durumumda yine hani kendi has bir durum belki. Dediğim gibi ben yani açıkçası yazma ve okuma üzerinden... Ee, hani hep hareket eden birisi olarak benim için o rota biraz belliydi. Ee, ama e, genel anlamda e, bence doktoranın bir e, şeyi varsa, e, nasıl diyeyim öğrettiği bir zanaat varsa bu araştırma yapma zanaatı diyebiliriz yani. Ee, bunu yani araştırma yapmayı gerçekten öğrenmek ve gerçekten e, yani öğrenmek derken bu arada başkası da öğretmiyor bunu zaten. kendi kendisi o süreç içerisinde öğreniyor deneye yanıla vesaire hani araştırma yapmayı eee kotarmanın öğren e, bunun aşinaşır olmanın e, ilgisini çektiği kişiler bence doktora yapmalıdır. Yani her şeyden bağımsız olarak. tabii ki bir tarih ve kuram eee insanı benim gibi e, zaten daha çok e, işte yani doktora yapmaya biraz daha meilli olabiliyor ama e, pratiğin içerisinde olan insanlar da sonuçta yani mimarlık pratiği de araştırmadan beslen e, beslenmeli <gülüyor> diyelim. E, her zaman böyle olmasa da ve yani e, araştırma analitik düşünceyi ve eleştirel e, yaklaşımları tabii ki beraberinde getiren bir şey. Yani bir e, şeyi e, hali hazırdaki bir verili durumu anlayıp bu duruma e, hali hazırda e, geliştirilmiş yaklaşımları tanıyıp e, kişinin, araştırmacının yani bu mimar da olabilir, akademisyen de olabilir, düşünür de olabilir, yazar da olabilir vesaire ama araştırmacının e, bu halihazırdaki o belirli duruma geliştirilmiş yaklaşımlardan nasıl farklılaşacağını düşünmesi'nin kendisi aslında araştırma dediğimiz şey, e, analitik düşünce ve e, yani e, eleştirel yaklaşım böyle e, gelişiyor. O yüzden yani bu bu gibi bir yaklaşım ilgisini çekiyorsa kişinin yani e, işte e, sadece <gülüyor> yani mimarlığa bir yeni işte e, form yaratımı ya da e, hani ticari beklenti üzerinden yaklaşmayıp Hani gerçekten işte toplumu ve siyaseti Hani anlamanın ve de biçimlendirmenin bir mecrası olarak yaklaşan ve protein içinde olan kişiler de hani bu nedenle doktor yapmak isteyebilir diye düşünüyorum Evet Seriyede birlikte başladığımız Cenk'e son 5 dakikaya girdiğimizde son sözü vermek isterim. Hani sen bu arada doktorayı bitirdikten çok uzun bir süre sonra ikinci bir yüksek lisansa da başka bir ülkede başvurdun. Epey aslında çoğuna radikal gelecek de girişimlerde bulundun. O yüzden hani seninle bitirmek de anlamlı diye düşünüyorum. Hani bilindik bir güvenli alan olduğu için değil de gerçekten bunu istediğimiz nasıl biliriz diye ne seni diyecekler ne olur? Yani o aslında işte belli bir Ereğin biraz önce söylediği bir şey vardı. Ee onun o şunu aklıma getirdi. Normalde bizde sınavlar düzeni içerisinde yani Türkiye özelinde e, benim deneyimden söylüyorum. Sınavlar düzeni içerisinde bir sınavdan sonrası e, çok da üzerine düşünülmeyen e, kurumsal duvar e, oluşun içerisinde 4-5 sene devam ettiğim işte benim hayatımda da ilkokul, ortaokul, lise üzerine üniversite falan. Bunun hep böyle devam edeceğini düşünüyor insan ama e, belki işitlerimize de öyle bakıyoruz biraz ama ee, Ereğin biraz önce söylediği gibi proaktif bir şey aslında bu ve o oluşun içerisinde çokça keşfedilebilen bir şey. Ee, araştırmak, okumak da aslında bilginin birikmesi böyle bir şey. Okuduğun bir kaynak seni birden bire hiç aklına gelmeyen bir yere de sektirebiliyor. Ve her şey aslında o oluşun içerisinde biçimleniyor. Ee, bunun temelinde de dev bir güvencesizlik var aslında. Yani alınabilecek fonlar da aslında alınabilir ya da alınmayabilir. Ya da alınmış olan iyi bir şeyin sonucunda iyi bir şey çıkabilir de çıkmayabilir. Biraz böyle aslında e, oluşun içerisinde devam etmekte e, onu keşfetmeye e, çalışmakta fayda var. Bu biraz böyle araştırmaların, deneylerin de içindeki beklenmedik sonuçları açık olmak, beklenmeyeni beklemekle alakalı e, ilişkili de aynı zamanda. E, benim e, yapmış olduğum, e, yani yapmaya niyetlendim ve bıraktığım e, yüksek lisans mesela, hiç aslında ilgilenmediğim o ana kadar ve uzakta kaldım. Ve o yüzden de öğrenmek istediğim computational design üzerineydi. Ama aynı dönemde de bir postdoc'a başvurmuştum. O girdiğim yüksek lisansı yarım bıraktım. Postdoc başvurusunda da Göteburg'dan kabul aldım. Onda reddettim. Yani daha doğrusu gitmeyeceğim ben gelmeyeceğim dedim ve Doktora konum olan İzmir'e geri döndüm <gülüyor> çünkü e, çünkü burada bir kısım yani doktora da çalıştığım ve sonrasında e, yani sırasında ve sonrasında yaptığım bir şeyleri başka bir ölçekte e, deneme e, şansımın doğduğu ve ekosistem e, oluştu bir anda e, ve buraya dönmeye karar verdim. Ee, o yüzden o güvencesizlik asla yok olmuyor bence. Onun gerçeklik olduğunu ve her şeyin o oluşu içerisinde e, keşfedil, daha doğrusu o oluşun keyfine varmanın da iyi bir şey olabileceğine dair bir umutla taşımak gerektiğini söyleyerek bitirebilirim <gülüyor> Evet yine her zamanki Cenk'le olan programlarımızda olduğu gibi <gülüyor> olumsuz şeylerden bolca bahsedip olumlu kısımda bırakıyoruz. Bu da öyle hepimize çok iyi geliyor. Yani tüm bu seride ve tüm sizinle olan konuşmalarımızda da özellikle az önce Cenk söylediği gibi söyleyecek olursak oluşta devam etmek, bir şeyleri sürece bırakmak, Eray'ın az önce söylediği gibi kervanı yolda düzmek belki ve yine de bu kör noktaların, güvencesizliğin. Bilincinde olarak, farkında olarak aslında tüm bunları yapıyor olmak. Bir de insan insan ve insan ve bilgi ağı. Kimi tanıyorsanız, ne okuyorsanız, ne kadar araştırmaya hevesliyseniz o kadar ileri gidersiniz ve o kadar daha geniş bir ağ yaratmak için hevesinizi kaybetmezsiniz diye ben düşünüyorum. Bilmiyorum. Umuyorum ki aydınlatıcı ve motive edici olmuştur bu seri. Pek çok dinleyici için zaman zaman daha da devam edebiliriz. Son söylemek eklemek istedikleriniz var mı? Bu arada bu program tabii ki aynı mekanda bulunmadığımız ve çok zor olduğu için biraz böyle gazete röportajı ha havasında oldu ama telafi ederiz yuvarlak masada diyorum. Teşekkür ediyorum ben. Ben şöyle bir şey ekleyeyim. Yine altın çizmek adına. Yani e, gerek doktor olsun gerek başka her şey için söyleyebiliriz belki ama yani konumuz doktor olduğu için. E, hani doktoranın sonucunda alınacak e, titre ya da işte e, diploma vesaire ya da statik bir şeylerden değil. Daha çok e, o yani doktor hatta yapılmasa bile başvuru için bile bunu söyleriz. Oradaki öğrenilenler orada tanışılanlar e, haşin haşin olunanlar oradaki deneyimin kendisi zaten aslında. E, geriye kalan torta oluyor. Buna odaklanırsa e, kişi için her zaman bence daha e, faydalı oluyor ve e, eğer sorusu olanlar olursa her zaman e, ben de beklerim. Senin üzerinden ulaşabilirler. Tekrar çok teşekkürler Yağmur. E, sana da teşekkür ederim Cenk eşlik ettiğin için. Ben, ben ederim, herkese ben çok teşekkür ederim. Bu seriyi birlikte gerçekleştirmek çok keyifli oldu. Ben de çok keyifli ve ilham verici hikayeler öğrenmiş oldum. Tüm sorulara yanıt veremedik ama mümkün mertebe kapsayıcı olan soruları ben burada dillendirmeye çalıştım. Tekrar bize ulaşabilirsiniz. Belki devamında yaparız daha çok soru gelmeye devam ederse. Sevgili konuklarım Hasan Cenk ve Eray Çaylı'ya da çok teşekkür edeyim ve veda edeyim. Hoşçakalın. kalın Açık Mimarlık Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz.